günler mi geçti yoksa biz mi çirkinleştik adını koymadığımız her gün yeni şey var yeş bir zamanlar kurduk koykah verli tozu dumana katıyor yaşam tekrarın al abi yeni sıfıra gider. Dedi niye para sesizlik son sus da nasıl olacak? Babamın maaşı 60'ta da bin lira, Benim ikisi 83'te tam 30 bin lira. Bugün artık milyoneriz. Aslanın ağzında tüm mirası dolar ağzında. Tekrarını al abi, limit sıfıra gider. İstediğini yap bana sessizlik sonsuzda nasıl olsa. Merhabalar, İncelen Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. Ee, konuğumuz itibariyle Bülent Ortaçgil'den integral e, parçasıyla bu hafta e, programa girelim istedik. Geçtiğimiz programdan devamla e, Ali Nesin tekrar konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar. Ee, şimdi geçtiğimiz programda bir miktar e, şeyi, temel e, mevzuları e, açmaya çalıştık. Başlıklarımızı açmaya çalışmıştık. Evet. Önce e, Nesin Vakfı ondan sonra Matematik Köyü ve e, mümkün olabilirse de en yakın zamanda önümüzdeki yaz yahut en geç herhalde bir sonraki yaz e, itibariyle de bir de Felsefe Köyü e, başlayacak e, eğitime. Dolayısıyla bir e, Ali Nesin önderliğinde e, ve yönlendiriciliğinde bir e, alternatif e, eğitim yapıları gelişiyor. Hı hı. Ee, bunların e, önerisi vesairesi meselesini bir önceki programda konuşmuştuk ama bu e, hani sürekli bu şekilde e, köyler dersler e, ve işte sertifika bile vermeyen e, sadece merak üzerine e, işleyen bir yapı halinde mi devam edecek yoksa yer onaür gün o matematik köyü bir matematik akademisi şeklinde öğrenci alan ve mezun eden bir yapıya bir kurumsallaşma ee, öngörünüz söz konusu mu? Aslında üniversite olmak istiyorum doğrusu. Yani e, yani e, sabancı koç e, özeyinler üniversite kılıyor benim neyim eksik? Aykırı değil mi? <gülüyor> Spesifik olarak belli bir alanda. Şimdi Matematik... öyle ama ya önümüzdeki yasa değişecek. Hı hı. Özel üniversiteler, şirket üniversiteleri de galiba izin verecekler. O zaman daha fazla özgürlük olacak. Tek bir bölümle de açabileceksin ya da iki bölümle açabileceksin galiba. Bir de e, sanıyorum ki şu anda büyük para yatırmak gerekiyor. Üniversite okumak için bir güvence yatırmak gerekiyor. Öyle bir güvencem yok benim. Yani hı hı. benim neyim eksik derken Benim para eksik. Eksik mesela. <gülüyor> yani, yani, o para idam olmak yok ya yani böyle böyle bir nedim var ama o e, yaz okullarını tamamen kaldırmak istemiyorum. Yani hiçbir biçimde kaldırmak istemiyorum aslında. Yani o istediğim benim, e, şimdi de yapmak istediğim para getirmeyen, bir işe yaramayan, özellikle bir şey yaramayan konuların konuların. Gençle ve tanıtılması yani gençle her şeyi ya yani bugün her şey bir ölçü kimin metresi var kiminin kilosu var kiminin uzunluğu var kiminin fiyatı var filan falan o da köyde e, öğülen şeylerin fiyatı yok bedeli yok bir, e, işlevselliği yok işlevselliği yok bir şey yaralılığı yok fayda temelli değil fayda temelli değil şey e, e, nedir ne bedelsiz yani, yani, bedel biçilemeyen şeylerini övmek istiyorum. Yani bu nedir bunlar? Matematik, felsefe, sanat. Yani bu üç bu üç uğraş alanı insanoğlunun eee guru duyduğu üç alandır ve üç alanda hiçbir şeyde özellikle e, şu şeyin yapılması bu üçüde yani ben felsefe e, okuyayım da boyumuzasın, Felsefe okuyayım da zengin olayım. Felsefe okuyayım da iş bulayım. Ee, e, yani eee yani işte masa yaparsın, koltuk yaparsın, kanepe yaparsın. Belli de ne iş yapmamız gerektiği. Bunların ne iş yapması gerektiği belli değildi. O yüzden her şey ağlar. Özellikle bir şey yapamadıkları için her şey ağlar. Ben de böyle böyle bir şey yapayım. İlahiyat da öyle. İlahiyat da felsefeye göre olarak. Metafizik. ona, ona güver. Ee, Sanat da öyle, camcılık falan da öyle olabilir. Tabii camcılık yani cam cam bir şey var, pencere yaparsın da bir de bunun sanatsal yanı vardır, değil mi? O evet. o sadece sana bir ruh güzelliği katar başka bir şey katmaz. Böyle şeyler o bütün o vadiyasında amacım o Bütün o vadinin böyle bir korsan eğitim vadisi olmasına <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> bir meslek edindirme <gülüyor> faaliyeti Değil yapılmıyor orada yapılan. Aa, evet onu, onu istemiyor. Onu belki yaparım o da para getirsin diye. Yani, <gülüyor> evet, sonuçta, yani sonuçta bir devrimlerin dönmesi gerekiyor. E, tam da burada aslında işte e, alternatif olabilecek bir akademik yapılanmanın bir yandan da parayla kuracağı ilişkideki zor, zorluk var. Bu hem parayı nasıl bulacağıyla ilgili. Çünkü e, sistemin gayet kapitalist işlediğini biliyoruz. E, ama aynı zamanda bulduğu... E, paranın eğitime bir şekilde nakredilmesi icap ediyor. Bu sefer de eğitimle para arasındaki ilişki çok sorgulanan bir ilişki. Evet. Yani parayı bulsa bir türlü nasıl evet. yolla bulacağı zaten bir dert. O evet. bir tür kapitalist düz şey e, mekanizmanın hmm. e, zor çıkardığı zorluklarla ilgili. Hmm. Bir bulduğunda da ya da bir şekilde elde etmeyi başardığında da epeki eğitim para e, olmuyor. Hani siz alternatiftiniz. Gibi sorular ortaya çıkıyor. Bunlara herhalde bir bir şekilde bir cevap verecek bir model önerilebilir. Şimdi yan her yerinde bu tür kurumları devlet destekler. Ya büyük bir kapitalist vardır destekleyen. Arkada Volkswagen gibi işte Ford gibi filan böyle bir büyük bir büyük bir zengin bir şey vardır. Ya da devlet destekler. Ee, bizde maalesef devlet bizi hiçbir için desteklemiyor. Ki yani burada gönüllü birisi var burada karşılarında. Hem bilimsel anlamda hem eğitimsel alanda, alanda e, kendini ispatlamış birisi. Yani öpüp başına, başına koymaları lazım. Birisi çıkmış. Yani bizim yapmamız gereken işi yapıyor. Yani değil mi? destek vermeniz lazım. Olmuyor. Ne yapacağız o zaman? Tabii kendi, kendi kaynağımızı kendimiz yaratacağız. Ya da bulacağız. Ee, bağış almak bir fikirdi Ama bir yere kadar yani hayatını bütün bir, bir kurum hayatını evet. bağışlılığına kuramaz. Nesin Vakfı mesela öyleydi. Aynı kadar azinesinin kitaplarından gelir geliyorsa da e, azinesinin bir Türkiye gibi bir ülkede e, kitaptan e, öyle büyük para kazanılmaz. Dolayısıyla yayın evi kurduk. İşte matematik köyünü, de, köyünü kurduk. Efendim söyleyeyim. Şimdi bir e, yapı inşaat şirketi kurduk. Evet. Ee, biraz doğramacı gibi. Doğramacı da vardı ya şeyse. Ee, doğramacı bu gayet akıllı bir adammış. Giderek daha fazla anlıyorum. Ee, belki günahları çok ama sevapları da çok. Yani baktık biz, biz e, ben e, bir zamanlar 10-15 yıl boyunca e, para oldukça ev alıyordum. Eski evler alıyordum. Mesela bakımı için. Ama çok ucuzdur o zaman evler, 5000 bin liraya on bin liraya yani Taksim'de Beyoğlu'nda şurada burada filan bayağı bir orada bir emlakçılık yaptım Taksim civarında. <gülüyor> Ve bu sayede Nesin Vakfı da bayağı şu anda bir gelir elde ediyor. Gelin üçte birini hatta emlaklardan elde ediyoruz. Yani bu kapitalist sisteme ben de şey yaptım. <gülüyor> e... Ben de varım yani Tabii ki yani sistem öyle yürüyor. <gülüyor> e çevremdeki insanlara sordunuz mu işte ya para lazım nereden bulalım sergi açalım kitap çıkaralım falan gibi böyle bu tam bir solcu aydın şeyleri ya yani aklıma başka bir şey gelmiyor vizyonu yani ne bileyim kalem taş yapalım satalım yok <gülüyor> mesela o gelmiyor yani biz sergi yaparız konser yaparız yemek yaparız böyle şeyler ama ben daha fazla ayakları yere basan birisiyim kalem taş yapalım, kalem yapalım masa yapalım ev yapalım, yapalım satalım yani bu şeyin içine sistemin içine girelim. Sistem böyle bir sistem çünkü ve yani bağış toplamak istemiyorum. Yani benim Buram'a geldi bağış. Yani çünkü zor bir şey. Yani çok yıpratıcı bir şey. Şimdi bir şirket kurduk işte. Yapı inşaat, yapı şirketi, Nesin yapı şirketi. Hem kendi evlerimizi yapıyoruz hem de dışarıdan Sipariş alıyoruz. Biz para kazanacağız. İnşallah başka şirketler de kuracağız. Nesin Holding'e doğru. Evet. evet. Kendi, <gülüyor> kendi tokimizi de kurduk. Siz istediniz. <gülüyor> aynen, Siz aynen istediniz. Yani. Aynen böyle. Ee, şimdi bayağı yurt dışındaki örneklerde bayağı fonlayan önemli aileler var. Yani işte Cambridge'i diyelim, Oxford'u ya da ne bileyim Hollanda'dan benim bildiğim biraz örnekler var. Ee, ama o fon... Belki 100 yıllık bir fon evet. Köklü aileler Tabii. yıllardır oraya şeyler yapıyorlar Bağışlar yapıyorlar Onların da işte onur edilmesi amacıyla işte çeşitli e, Seremoniler yapılıyor ailelerin e, Onuruna ama bizde öyle bir şey yok Zaten bu da belki ay başlı başına Bir işte burjuvazinin Ne şekilde oluştuğuyla ilgili bir konu Cidden bir, bir sürü konuda bunun eksikliğini hissediyoruz Sanatta da öyle i̇şte belli başlı birkaç aylı Tabii. Türkiye'de belki Tabii. var Üniversitede bu iş daha da zor Evet çok daha zor. Ee, bu finansman konusu gayet dertli. Yani Birçok üniversitenin yurt dışında Brown Üniversitesi mesela biliyorum. Hı hı. Hatta Türkiye'de Robert Kolej'de öyle galiba. Yani Boğaziçi Üniversitesi. Ee, büyük bir paraları var. Onu değerlendiriyorlar finans dünyasında. Hı hı. Ee, yani borsada, şurada, burada yani paranın faizi, faiziyle geçiniyor. Ee, tabii bu büyük bir e, akümülasyon bir e, yani para kazanma süreci gerektirir ki Osmanlı İmparatorunda böyle bir şey yoktu. ...Avrupa'da vardı. insanların büyük birikimleri vardı. Ee, işte Endüstriyel Devrim zamanından... Ve ...işte e, Afrika'ya şurada, burada... E, ...büyük paralar topladılar ve onları da bir zaman sonra insanlara iyi şeyler yatırıyorlar. Haksız kazancı bir biçimde... E, ...kara para atlıyorlar. Yani e, Türkiye'de bu. Olması da iyi bir şey. Ben arkasındayım. Yani kara para kötü de o parayı aklamak iyi bir şey. Aklamak. Kara kara kalmasın. <gülüyor> evet kara kara kalmasın. <gülüyor> evet, kara kara kalmasın. Ee, Nesil makfının tabii ki böyle bir şeyisi yok. Böyle bir arkası yok. Böyle bir arkasında bir finansal ya da siyasi herhangi bir güç yok. Bizim gücümüz gerçekten halk. Ama illeli bende halka e, dayamazsın yani e, desteklenecek birçok kurum var. Nesin Vakfı da bunca yıldır halkın desteğini gördü. E, yakın zamanda ben Nesin Vakfı'nın halktan bağımsız bir şekilde yaşamasını sağlamak istiyorum. Çünkü bu çok büyük bir, e, bir görev bu bir vakfı yaşatmak evet. yani Türkiye gibi bir ülkede ve ben de benden sonrakilere böyle bir uvaz vermek istemiyorum. Babam bana bunu yaptı ama ben çocuklarıma aynı şeyi yapmak istemiyorum çocuklarıma ya da daha gençlere. Yani südürlüle ve kurumsallığı evet. artık evet. E, oluşmuş. Evet. Bir vakıf olarak inşallah evet. devam edecek. Sonra aksa köy, matematik köyü geliyor. Matematik köyü işte aslında matematik köyü Nesin Vakfıdan daha şanslı. Çünkü Nesin Vakfı hiçbir şey almadan veriyor. Evet. Yani çocuklar alıyoruz ve bir çocuktan bir maaş bir şey bir para almıyoruz tabii ki Çocuğa sadece veriyoruz. O Nesin Vakfı'nın etkinliklerinden para kazanma şansı yok. Oysa matematik köyünün var. Matematik köyü ders veriyor, seminer evet. veriyor, sempozyum düzenliyor, konferans düzenliyor falan. Bunların da bir bedeli vardır tabii ki. Matematik köyünün daha fazla yaşama şansı var. Bir de matematik köyü binlerce öğrenciye sesleniyor. Binler, yani her yıl 3-4 bin öğrenci girip gidiyor ya. Evet. Ben biliyorum ki yarın bir gün 15-20 yıl sonra Türkiye'deki bilimsel konferanslarda akşamları bir grup katılımcı ...restorana, barağa, şuraya, buraya gidecekler, kahve gidecekler ve köy anılarından anlayacaklar birbirlerine. Yani çünkü o kadar çok kişi gelip gidiyor ki ve o kadar başarılı çocuklar ki... ...biliyorum ki onlar yarın öbür gün profesör olacak, dojantı olacaklar, rektör olacaklar, bir yerlere gelecekler ve konferanslara katılacaklar. Ve e, o çocuklar, o büyümüş çocuklar bir, bir, çok eminim ki bundan yüzde biri bile geri dönse köye destek olacaklardır. Neslin Vakfı'nda 40-50 çocuğumuz var. Bunlara 5-6 tane mezun veriyoruz ve çok da para kazanak olmuyor. Bunun desteği olabilir ki? Ama Matematik Köyü'ne e, çok eminim ki Matematik Köyü'nden öğrenmiş, Matematik, bizim özverili çalışmamızdan faydalanmış ve bunun farkına varan ve başkalarının da e, aynı e, şeyden yağlanmasını isteyen birçok e, genç olacaktır. Şu anda bile bizim matematik yönünde gelmiş. Şu anda Cambridge'de, Oxford'da, Berkeley'de, Almanya'da, Fransa'da doktora yapan çok başarılı öğrencilerimiz var. Dünya çapında kişi olacak bunlar. Dolayısıyla aslında bütün yapıp ettiklerinizin alanına baktığımızda düpedüz bir genç nesil yetiştirme hareketinden bahsediyoruz. Evet, aynen böyle. Evet. Yani ben e, Türkiye geldiğim zaman şöyle düşünmüştüm. Bilgi Üniversitesi'nin matematik bölümünü koyacaktım o zamanlar. Her yıl demiştim 20 öğrenci mezun etsem ben, 20 kalıbı öğrenci mezun etsem 40 yaşında dedim o zamanlar. 30 yıl çalışsam 22 30 600 öğrenci bu öğrenciler de bu öğrencilen öğrenci olacak. Ya yani, Türk'ün çevresini değiştirdim demiştim. Ya yani, Türk'ün geleceğini <gülüyor> etkiledim yani tek başıma gelecekle. Evet. Öyle olmadı. 20 <gülüyor> mezun 1, öğrenci mezun edemedim. 1-2 mezun oldu filan neyse ama şimdi bir sefer matematik köyünde çok daha fazla öğrenci hissesine biliyor ee, bu bir sefer bu dediğim işte 20-30 yerine yüzler olacak binler olacak diye umuyorum ama hiçbir biçimde tabii ki beyin yıkama yok yani matematik köyü tamamen özgür bir ortamdır başörtülü olur işte yavru çıplak olur neyse yani hiç yani herkesin birbirine derece saygılıdır hiç kimse hiç kimsenin yaşam alanına ayağını basmaz karışmaz öyle bir şey oluyor bazen çok sert bir tepki kuruyorum yani anında. Hiç kimse hiç kimseye başkasını rahatsız etmediği sürece karışamaz. Herkes düşüncesinde yaşam biçiminde özgürdür. Bu da bir Türkiye'de bir örnektir. Matematik göğünün Türkiye'de, Türkiye'de birlikte yaşamamızı sağlayacak. Sağlam, mümkün birlikte yaşamamızın mümkün olduğunu gösterecek bir mekandır. Bu e, asıl genç olana gence diyeyim neyse. E, bakış açısı... Çok şey tartışıldı da, yani Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren de genç temsili, işte beden eğitimiyle ilgili bir hatta diyeyim, araştırma kitabı da çıkmıştı. Evet. E, müfredatla e, Müfredat konusunda geçen programda konuşmuştuk. Merkezi bir şekilde e, şekil verilmesi gereken bir şey hatta yani. Ve evet. makbul vatandaş olabilmesi için. Bir formasyon e, süreci. E, bir evet. formasyon süreci. Burada sizin söylediğiniz şey çok önemli. E, biz burada... E, işte başörtülü olabilir, olmayabilir... ...hayat görüşleri farklı insanlardan bahsediyoruz... ...ki zaten geliş amaçları evvela matematikle ilgili... Evet. ...bu bir, bu çok önemli... ...ama bir yandan da bu... ...özellikle kamp... ...yaz kampı gibi düşünülüp... ...ya işte laylaylon faaliyet mi var diye... ...bilmeyenler düşünüyor olabilir ama bir disiplin Gençlik de söz konusu... Gibi. ...gençlik kampı evet... ...yani onun gibi ama... ...bu gençleri bir şekilde... ...bu eğitim... ...yani matematik eğitimini iyi alabilmeleri için de... ...bir düzen... ...söz konusu ki kurumsallık denilen şey de bu. Asıl biraz bu ihtiyacı da... ...nasıl... ...yönetebiliyorsunuz bu derdi diyeyim. Yani günde 8 saat... ...ders veriyoruz. Günde 8 saat... ...öğrenciler e, sınıftalar. Yani resmen fiilen günde hı hı. 8 saat. 24 saatin 8 saat yani 3'te 1 demektir. Az bu zaman değil bu. Ve haftanın 6 günü. 7 günün 6 günü. Bir gün tatil var sadece. E, ayrıca 8 saatin öte bir de... ...köyün işleri var. Yemek yapma... Temizlik, süpürmek, çamaşır, bilmem ne filan bu işler var. Günde 1-2 saatte bu onların şeyini alıyor. Ettim 10 saat. Bunları da o katılımcı gençler tabi Tabii, isteniyor. tabii dönüşümlü olarak. Yani gruplar kuruyoruz. 3'er, 4'er, 5'er kişilik gruplar kuruyoruz. Ve bunlar işte e, bulaşık, en fazla zaman alan bulaşık oluyor çünkü. Yani 250-300 kişi oluyor. 250-300 kişinin bulaşığı var. Ama bir gün bulaşık yıkayan ertesi gün sok sokak süpürüyor. Ya da bahçe suluyor. Bir de tuvalet temizliği var. Başlangıçta onu hiç sevmiyorlar ama ondan sonra çıktığı zaman gurur duyuyorlar. Ben tuvalet temizledim diye. Çünkü o da büyüyorlar gerçekten. Bir çoğu hayatlarına ilk defa ailesini terk etmiş. Sonra geçenlerde bir birisi aramış. Benim çocuğum niye aramıyor? Ne yapıyorsunuz ona? <gülüyor> Eskiden her yere gittiğimde hep aramış onu. Niye aramıyorsunuz? Bir başka aradı. bir asker çocuğu bu. Benim çocuğuma ne yaptınız? Önce korktum. Bir şey yaptı. Sen yani bir şey oldu. Ne yaptınız benim çocuğuma? Ne yaptınız? Bir şey yapmadık. Ne yaptınız bu çocuğa? Benim 15 yılda yapamadığımı siz 15 yılda nasıl yaptınız? <gülüyor> yani, yani, Bilinçleniyor. Çocuk oraya geldiği zaman zaten her şeyden önce matematik yönünün şu farkı var diğer kurumlardan. İnsan merkezi, genç merkezi. Yani ona sesleniyor. Yaptığımız her şey onun için belli. Şimdi bakın bir üniversiteye gidin. Edebiyat Fakültesi. Kocaman bir binadır. Önünde de kocaman bir beton vardır. Yani ...beş yüz bin metre beton. Ne bir toprak, ne bir bank, ne bir ağaç, ne bir şemsiye, ne, ne, ne bir su, ne bir kahve, ne bir... ...hiç, hiç, hiç, hiç yani sanki oraya davar giriyor sanki yani. Davarın bile suya ihtiyacı vardır. Yani hiçbir umurlarında bile değil yani bir öğrenci bu dersten çıkacak. Bu dinlenecek mi, sohbet mi edecek, sigara mı içecek, su mu içecek, acıkmış mı, çişi mi gelmiş... ...hiç umurlarında bile değil yani. Matematik köyünde biz elimizden geldiği kadar mesela çatıda kalanlar öyle uykusu yatamıyorlardı. Hemen bir siyasetleme mevkiyi, uyku mevkiyi yaptık. Ağaçların altında yataklar, bilmem neler falan filan. Bir yerde çok mu gözet oluyor, çalışamıyor mu o da? Hemen bir çalışma mekanı. Çocuklar bir yerde işte ellerini elleyince hemen çeşme. Yani biz aklımıza gelmediyse, eğer, ne bazen tabii ki ekonomik durumumuz mümkün olmuyor bunu yapmamız için ama yapıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Yani ne ihtiyaçları varsa çocuklar bunu görüyorlar. Gire gelmez görüyorlar. Yani bak bak bazen çevrede böyle geziyorum grubundayım 5-6 kişi. Daha 5 dakika olmuş geleli daha hemen sonra hocam şu ağazda bizim mi diyor? Bizim mi diyor? Sahipleniyor. <gülüyor> bizim mi diyor? Yani bu çok önemli. Şey değil böyle hani böyle e, kocaman binalar yok. Ela taş, toprak bunu, ben de bunu yapabilirdim. Bu benim yerim. Yani o şey, o bir korkutucu, ürkütücü, e, devasa binalar yok. Kapıdan girdiği zaman kapı kocaman, sen küçüksün değil. Yani Kafan neredeyse e, eşeğe çarpacak. Evet yani disiplinli bir yapı var ama e, şey değil. E, ne derler? Disiplin de saçma sapan bir disiplin değil. Şimdi başlangıçta yani ilk yıllardan liseler geliyordu. Ondan sonra geliyordu işte e, çalışıyorlardı gidiyorlardı. Sonra önceler, anneler babası sormaya başladı. Çocuklar şirinciye gidebilirler mi? E giderler tabii dedim. Nasıl gidemezler mi? Sonra anladım ki ya buna izin vermemek gerekiyormuş. Hmm. Yani, yani bu, bu 18 yaşından küçük. Şirinciye gidip şirinciye ne yapacak? İçecek mi? Sıçacak mı? Ne yapacak? Ne edecek? Şir, ben bu, bu demek ki bir şey gerekiyormuş. Bir düzen gerekiyormuş. Bir kontrol mekanizması gerekiyormuş. Oysa ben kendi çocuklarımı nasıl yetiştirmişsem onlara da aynı özgürlüğü tan tanımıştım. Ee, yani tamamen özgür yani istersen şimdi şey önce git bana ne yani ama öyle olması gerekmiyormuş öyle, yani doğru değilmiş bu. Biz gerekeni yaptık tabii ki. Şimdi i̇şte, liseliler izin aldıktan sonra ancak 18 yaşından küçükler şu şey önce gidebilirler. Ya yani, bu disiplin e, bir e, bizim yaptığımız uğraşın gerektirdiği, mecbur olduğumuz bir disiplin var. Sabah dersler saat 8'de başlıyor. Onda başlayamıyoruz çünkü çok sıcak oluyor. 8'de başlamak zorundayız. Hatta sen işte 7'de başladık. E, 8'de başlıyoruz. E, 7'de kalkmak gerekiyor ki kahvaltısını yapsın. Çünkü saat 9'da geç kalıp da 9'da yaptığı zaman kahvaltı bulaşık bir türlü bitmiyor. Yani ve mecburen mecbu, yani bazı disiplin olmak sokmak zorundayız. Ama bunun dışında bir de toplumun getirdiği şeyler var. E sonuçta gönüllü gelmiş insanlar var burada. E ne olacağını biliyorlar. Haliyle e buradaki disiplin kurallarını da kabul ediyorlardır. Yani bu zoraki gibi bir kabul de değildir herhalde. Doğru. Ki bir de kabul şey var orada. Dediğiniz gibi hani sahiplenme de söz konusu. Bir şekilde e, oradaki disiplin kurallarının rahatsızlık yaratmayacağını düşünüyorum. Evet. Ama mesela yere hiçbir kağıt İzmavi hangi bir şey atmazlar. Yani çok enderdir. Atancı O da iki gün sonra da, o da atmamaya başladı artık. Yani o sahipleniyor. Yani değişiyor. Oraya giren çocuk değişiyor. Hı -hı. Bu Genç birine bakış açısı gerçekten çok mühim bence. Ee, ve bunun bir eğitim kurumunda ne şekilde devinim Halinde olduğu geldikten sonra ya da içeri, içeri ilk adımın attığı andan itibaren e, yani ona o yetişkinlik vasfını bizzat kendisinin vermesini izin verince o alabiliyor. Bu açıdan da bence bu çok mühim. Yoksa bir kapı olduğu zaman büyükçe sen gir biz seni çıkaracağız buradan yetişkin olarak. Tek yok, başına bizim... oraya zaman toplumsal bir balık oluyorlar. Evet imece usulüyle zaten. Yani görüyorlar. Yani bir şey dememize gerek yok. Biz fazla bir şey demiyoruz. Ama görüyorlar ki burası beş kuş parası olmayan insanlar tarafından bizim için yapılmış. Hı hı. Yani bu çok bariz. Yani ben, ben sabancı koç dedim ki. Nedir ki benim etim budum? Öyle bir yer yapmak. E, belli ki orada yaptığımız o seramikler, o güzellikler, o havuz, o niliferler, o çiçekler, o bülüm neler falan. filan e, ben keyif yapmıyorum ki altında. Onlar yapıyorlar. E onlar için bizim şey yapılmış bunlar görüyor bunu. Bize değer verilmiş. Ders verirken de öyle. Biz çocuğa geri kalmış ülkenin çocuğuna işte o bunu anlamaz falan demiyoruz ki. Ona, ona saygı duyuyoruz. Ben bir meslektaşıma bize nasıl anlatırsam öyle anlatıyorum. Çocukta görüyor bunu. Bana saygı duyuyor diyor. Beni, beni adam yere koyuyor. Çok önemli. Türkiye'de dediğim gibi biraz önce dediğimiz gibi gençler beyin yıkaması bir varlık olarak görürler eğitilmesi gereken yani boyun eğmesi gereken ve e, ama biz onu öyle öyle yapmıyoruz orada yani eğitim veriyoruz ama yani çocuğun kişiliğini yapısını falan bozmadan en doktrinine etme en etmeden etmeden. Yani. Yani son bir dakikamıza girdik ama bir tür medeniyet projesi gibi aynen bak geç, geçen bir şey yazdım e, e, e, Twitter'da Facebook'ta mı Türkiye'deki savaş dincilerle, solcularla, sağcılarla laiklerle falan falan arasında değil Medeniyetle vahşiler arasında. Barbarlar ve... Barbarlarla uygar insanlar arasında. Evet, do çok doğru söylüyorsun. Ee, matematik göğünün amacı uygarlığı getirmektir Türkiye. Ye. Galiba... <gülüyor> bir şey eklemeyelim üstüne. Evet, yani bu, bu, bundan iyi bir kapanış cümlesi e, olamazdı. Çok teşekkürler katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. E, i̇ncelen Kültür'den bu haftalıkta... Bu kadar. Bir sonraki programda yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.